95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Şahin? Ben de Ömer Madra. Ve destekçilerimiz Deniz Olgaç ve Yaman Olgaç'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Bugün Açık Yeşil'de üzerine konuşacağımız pek çok konu var yine. Bunların en başında Avrupa'nın önemli düşünce kuruluşlarından, iklim alanındaki önemli düşünce kuruluşlarından Ember'in. Ee, Avrupa Birliği'ndeki elektrik üretimi ile ilgili e, yeni araştırması, daha doğrusu mevcut verileri derleyip açıkladılar. Bu geliyor, çok önemli sonuçları var. Aslında bütün bu kömüre dönüş iddialarını çürüten e, çok önemli verileri e, derlemişler. E, biraz bunu konuşacağız. Onun dışında da e, özellikle işte bir yapay zeka tarafından bir buçuk iki derecenin e, ne zaman geçileceğinin e, araştırıldığına dair önemli bir araştırma var. Bunu ve birkaç e, konuyu daha konuşacağız. Ama onlara geçmeden önce izninizle e, biraz hani çok e, bu programda konuşmadığımız bir konu olmakla birlikte e, son iki gündür çok konuşulduğu için bu e, Millet İttifakı ya da Altılı Masa, seçime doğru giderken e, Altılı Masa mı deniyor, Millet İttifakı mı denmeye başladı artık. Tam, millet e, millet ittifakı Oraya döndü değil mi? E, Millet İttifakı'nın açıkladığı bu ortak mutabakat metniyle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Çünkü e, ortak mutabakat metni açıklandı biliyorsunuz bir gün önce. E, ve bayağı da kapsamlı bir şey. Böyle 2000 madde mi var ne? Yani bayağı kapsamlı bir şey. 2400 Bunu, galiba 2400 evet, madde var. Bunu okumaya kalktığınız zaman... Ee, epey bir hayal kırıklığı yaratıyor. Yani e, özellikle bizim baktığımız taraftan e, özellikle işte e, çevre, ekoloji, enerji politikaları, iklim politikaları e, işte kadın politikaları, toplumsal cinsiyet vesaire bütün bunlar tarafından bakıldığında epey bir e, can sıkıcı bir metin olduğu anlaşılıyor. Ben de tam bu nedenle metin Pek okumadım açıkçası. Şöyle bir göz attım ve üzerine konuşulanlara bir baktım. Biraz neden böyle yaptığımı aslında çok kısa söylemek istiyorum. Çünkü bu söylenenlerin işte dört ay sonra yapılacak olan seçimle ne kadar alakalı olduğundan şüphelerim var. Şöyle düşündüm açıkçası açıklandığı sırada bu tür bir metin yani programatik bir metin herhalde bu. Olası koalisyon hükümetinin programı gibi bir şey e, veya program buradan çıkacak. E, bu, tür, bu tür bir programın içeriğinde ne olduğu ancak e, bu söylenenlerin seçimi kazanmaya yardımcı olup olmayacağı düzeyinde önemlidir diye düşündüm. E, çünkü yapılan eleştirilere baktığım zaman şunu gördüm açıkçası. Biz sanki içinde yaşadığımız bu tuhaf durumu normalleştirmeye başladık Yani alıştık bu e, mevcut rejime. E, bunun ne kadar demokrasiyi e, rafa kaldırdığını, e, hatta siyaseti rafa kaldırdığını, hani serbest gibi görünen bir seçime doğru gidiyoruz ya, e, ne kadar serbest olmadığını bile e, görmemeye başladık sanki. Dolayısıyla e, böyle bir seçime giderken, e, gelecek olan e, karşı adayın, muhalefet adayının ya da adaylarının e, tek yapması gerekenin e, seçimi kazanmak olduğunu, seçimden sonrasının aslında seçimden sonraya dair bir şey olduğunu unutmaya başladık diye düşünüyorum. E, mesela HDP'nin bir eleştirisi var. Görmüşsünüzdür. E, bu bir restorasyon programı evet. diye bir eleştiride bulunmuşlar. HDP'nin bu eleştiri yapması doğru tabii. Çünkü HDP seçime katılan bir parti. yani Elbette böyle eleştirecek ve kendi önerisini söyleyecek ama Öte yandan bunun bir restorasyon programı olması gayet doğal. Çünkü aslında gerçekten e, normal dışı bir durumda yaşıyoruz ve normali restore etmek gerekiyor önce. E, bu işte e, parlamenter sistemle hukuk devletiyle ilgili falan söylenen şeylerin hepsi aslında restorasyon ve olması gereken e, bir şey bence. E, dolayısıyla bizim burada yapmamız gerekenin ben siyasetin geri alınması e, olduğunu düşünüyorum. Tek yapmamız gereken bu. Dolayısıyla yani biz şimdi bizim durduğumuz taraftan bakınca işte radikal politika tarafından diyeyim en böyle ortak e, tanıma olabilir. Hani sosyalist, feminist ve yeşil bir program olmadığı için e, canım sıkılıyor. Fakat bu altı partinin yani bütünüyle CHP dışında sağ partilerden oluşan bir koalisyonun böyle bir program çıkartmasını beklemenin siyaset dışı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. <gülüyor> Yani, yani... Böyle, böyle bir program çıkartırlarsa o zaman bizim politika yapmamızın ne önemi var? Yani onlardan böyle bir politika bekliyorsanız zaten siz siyaset yapmak istemiyorsunuz demektir. Ee, bu toplumsal mücadele var ama bunun siyaseti yapılmıyor zaten. Dolayısıyla yani bununla bitireyim. Ee, tek stratejilerin kendi tabanlarından tek bir oy bile kaybetmemek olması bu altı parti için doğru bir strateji bence. Bizden oy almaya çalışmaları gerekmiyor. Yani İlginç. yeter ki yeter ki seçimi kazansınlar. Doğru bir kampanya yürütsünler, doğru bir aday göstersinler. Ne dediklerini ben hiçbir önemi olmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum Meral sen İlginç. ne diyorsun Aslında evet ben de şimdi söylediklerine düşünce biraz katılmıyor katılıyorum yani. Yani özellikle de Meral Danış Beştaş'ın HDP Grup Başkan Vekili Süleydi restorasyon projesinde haklı olduğunu düşünüyorum. Ama AKP'den önce de bu ülkede her şey güllük günüştenlik değildi. Bir nebze olsun tamir etmeye çalışıyor. Biz mevcut zararlarımızı giderelim ama üstüne bir şey koymayalım yaklaşımında değiliz. Ama olumsuz diyemem demiş zaten şey için. Hı. Genel evet. değerlendirmesinde buna da katılmak mümkün. Biraz önce Bekir Ardır'la konuşurken programda yani bir seçim ve yönelik seçimi kazanmaya yönelik bir Heyecan eksikliğinden bahsetti Bekir Ardır. O konuyu söyleyerek ben de Ona katılıyorum. Ee, ben ona, de katılıyorum. ona katılıyorum. Evet. Yani asıl heyecan eksikliği şeyi o yani. Doğru, doğru. Zaten asıl eleştirilmesi gereken şey seçimi kazanmaya yönelik bir şey yapıp yapmadıklarını bizim düşünmemiz lazım. Yoksa Aynen öyle. küçük modüler nükleer santralden bahsetmiş. Yok efendim yeterince e, kömürden çıkıştan bahsetmemiş İstanbul protokol şey İstanbul sözleşmesinden bahsetmemiş bunların hiçbir önemi yok bence yani bunların hepsi zaten toplumsal mücadelenin siyasi mücadelenin yıllardır gündeme getirdiği şeyler e, Hani gelebildikleri kadar bir mutabakata geldiler asıl mücadele seçimden sonra başlayacaksan yani bu doğru bu... yalnız büyük bir e, aymazlık tırnak içinde ağır bir kelime kullanmak istemiyorum ama yani Zamanın ne kadar dar olduğunu iklim değişikliği açısından, özellikle <gülüyor> araştırmalar açısından, bunun aciliyetinin alt farkında olduklarını göstermesi açısından. Bence hiç değil. farkında değil. De hatta evet, hiç farkında. Hiç sıfır. Değil de. Yani iklim ve zaman önümüzdeki ne diyor? Biraz sonra bahs bahsedeceğiz. Yani. Bayağı ciddi bir şey var. 10 yıl Elbette yani ben e, iş, iş bu hiç, deniyor. muhalefet partilerinin hiçbirinin iklim krizinin ciddiyetinin farkında olduğunu, enerji dönüşümünün nereye doğru gittiğini, dünyanın farkında olduğunu hiç düşünmüyorum. Bu açıdan AKP'den herhangi bir farkları yok zaten ama önemli olan bu değil. Yani benim söylemeye çalıştığım evet, son evet. olarak şunu söyleyeyim yani hep deriz ya e, aslında iklim değişikliği, iklim krizi seçim gündemi olmalı. Yani Avustralya'da olduğu gibi, Avrupa'da olduğu gibi, Amerika'da aslında Biden'ın seçiminde olduğu gibi iklim önemli bir gündemde orada ve ciddi bir oy kazandığı da aslında muhaliflere, Biden'a, işte Aynen Avustralya Parti'de. Ama bu şu anda biz böyle bir seçim yaşamıyoruz yani. Ben o yüzden iklimin gündem olmaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani gündem olması gereken normalleşme yani demokratik anlamda bir normalleşme dışında ve ekonomik kriz elbette ya yani oy açısından en önemlisi o olduğu için. Bunların gündem olması gerektiğini düşünüyorum. Yani umarım tabi seçmen içerisinde diğer konulara önem verenler de vardır ama ben onların yani bu bahsettiğimiz konulara önem veren seçmenin zaten AKP'ye oy vereceğini sanmıyorum. Dolayısıyla belki de iyimserimdir, bilmiyorum. Durum böyle. Yani biraz uzattım ama. Yok önemli seçime bir. Seçime doğru, evet seçime doğru bu konuyu belki. Özellikle kampanya başladıktan sonra, aday belli olduktan sonra daha fazla konuşma şansımız olur. Şimdi çok önemli bir rapora geçelim. EMBER, İngiltere merkezli bir ıı, iklim ıı, düşünce kuruluşu. Bunlar ıı, daha çok mevcut verileri ıı, içine girip oradan... Herkesin anlayabileceği raporlar, çok orijinal raporlar da çıkarttıkları oluyor ama özellikle bu yaptıkları bence daha da önemli. İşte Avrupa'nın elektrik e, verilerine girip herkesin anlayabileceği şekilde özetlemişler ve çıkan sonuç e, müthiş. Biliyorsunuz Ukrayna Savaşı ile beraber ve e, enerji krizi ile beraber Avrupa'nın kömüre döndüğü, e, artık kömüre dönüşün kaçınılmaz olduğu, enerji dönüşünün bittiği gibi bir e, Propaganda başlamıştı. Bunu defalarca konuştuk açık yeşilde ve bunun doğru olmadığını söyledik. Şimdi e, verilerle e, 2022'nin e, sonuna kadar e, 2022 verilerin tamamı e, ortaya çıktı ve bunun tamamen yanlış olduğu hatta hiç beklenmedik bir şekilde rüzgar ve güneşin Avrupa Birliği ülkelerinin e, tarihte ilk kez bir numaralı e, enerji kaynağı, ayna, üretim evet. kaynağı haline geldiğini açıkladılar. Toplamda sadece rüzgar ve güneş yani su yok. Sadece rüzgar ve güneş 2022'de Avrupa birinin elektriğinin beşte birini, yüzde yirmisini karşılamış ve bu oran e, pardon, yüzde yirmi iki bir üçünü karşılamış. E, 2022'de, yüzde yirmi de değil. Bu ilk defa tarihte e, nükleerin ve gazın payının üstüne çıkıyor. Nükleerin payı yüzde yirmi bir virgül dokuz, gazın payı yüzde on dokuz virgül dokuz. Kömürün payı da %16'ya düşmüş durumda. E, kömürün payında hafif bir artış var. 2022'de 2021'e göre bir artış var. E, ancak bu artış iddia edildiği kadar fazla değil. Yaklaşık e, %7 civarında bir artıştan bahsediyorlar. E, şeyin payında biraz daha raporun ben Carbon Brief'teki e, şeyine bakıyorum. E, özellikle diyorlar bu üçlü kriz işlemi. Sırasında Avrupa'da yani Rusya'dan gelen gaz temininin kesilmesi, tedariğinin kesilmesi e, kuraklık nedeniyle e, Avrupa'da yaşanan kuraklık nedeniyle hem hidroelektrik santrallerden hem de santrallerden elde edilen e, elektriğinde dip yapması yani en düşük noktaya gelmesi o da iklim kriziyle bağlantılı sonuçta. Bunlar nedeni bir üçlü kriz yaşadı ve e, bu hidro ve nükleerin azalmasından kaynaklanan açığın yüzde 83'ünü e, rüzgar ve güneş karşıladı. E, geri kalanını sadece yüzde 17'sini kömür e, karşıladı diyorlar. E, ve e, şey güneş e, üretimi e, 2022'de yüzde 24 artmış, rekor e, kırmış ve e, gaz e, maliyetinin 10 milyar dolarlık bir gaz maliyetinden Kurtulmasına neden olmuş şeyin Avrupa'nın. Ve Avrupa Birliği ülkelerinin 20 Avrupa Birliği ülkesi güneşten elde ettiği enerjide rekor kılmış. Bunların başında da Hollanda geliyor çok enteresan bir şekilde. Yani Hollanda rekor derecede güneşten, yüzde 14 galiba, güneşten elektrik üretiyor. Ve fosil yakıtların ürettiği elektrik de 2023'te yüzde 20 düşmüş. Yani biz artacak diye e, hani bekliyorduk. Herkes öyle olduğunu iddia ediyordu ve sonuçta toplam sadece rüzgar ve güneşin payı 22.3'e çıkıyor. Böylece ilk kez diyor güneş ve rüzgar e, hidroyu 2015'te geçmişti. Kömürü de 2019'da geçmişti. Şimdi 2022'de hepsini geçmiş oldu ve bu yeni bir dönüm noktasıdır. Aslında Avrupa Birliği'nde enerji dönüşümünün başarılmaya başlandığını artık geri dönüşsüz hale geldiğini kanıtladı e, diyorlar. E, hatta bu e, Avrupa Birliği'ndeki gaz e, üretiminin de çok fazla değişmediğini, stabil kaldığını bütün bu Rusya'dan gelen gazın azalmasına rağmen 2021'e göre e, stabil kaldığını çünkü aslında zaten çok pahalı olduğu için e, yani daha fazla da hani kömür... E, Diyorlar ki bu büyük ölçüde gazın zaten e, kömürden daha pahalı olmasından e, kaynaklanıyordu ve daha fazla bir gazdan kömüre geçiş mümkün değildi e, diyorlar. E, bu şeyin de e, bu arada 500 yılda bir görülebilecek yani aslında hiç daha önce görülmemiş ölçüdeki kuraklığın e, hidro kapasitesini e, 2000 yılından beri en düşük seviyesine indirdiğini buna tabi Fransa'daki e, nehirlerin kuruması nedeniyle nükleer santrallerin durdurulması da ekleniyor. Bu Avrupa'nın toplam elektrik üretiminin %7'si kadar bir e, üretim düşüşüne neden olmuş. Yani hakikaten müthiş bir e, oran bu. İşte demin söylediğim gibi bunun %83'ünü de e, sadece güneş ve rüzgar e, karşılamış. E, bunun nedeni de diyor bu da şu, şu sayede oldu. 2022'de Kurulum yani rüzgar ve güneş santrallerinin kurulumu 41 gigawatt e, yeni kurulum gerçekleşmiş yani 41 bin megawattlık yeni ki 41 bin megawattı bir perspektife koyarsak işte Türkiye'nin kurulu gücünün üçte biri neredeyse e, kadar bir kurulu güç sadece bir yılda e, güneş ve rüzgar olarak Avrupa'da kurulmuş bu da 2021'in bir buçuk e, katı kadar bir e, miktar diyor. Şimdi 2023'te bu daha da hızlanacak. Dolayısıyla hani rüz şeye, rüzgara ve güneşe dönüşün durdurulamaz bir hale geldiğini gösteriyor bu diyor. Mesela Yunanistan'da da kurulumun çok hızlandığını 2030 yılında hedefledikleri 8 gigabatlık güneş kapasitesine bu sene sonunda erişeceklerini söylüyor. Yunanistan'da da çok artmış, takip etmemiştik. E, neticede ha, kömürle ilgili durumda şöyle, kömür e, üretimi, 2000, daha doğrusu kömürden elektrik üretimi 2022'de 2021'e göre %7 artış göstermiş durumda. E, bu da Avrupa Birliği'nin elektrik sektöründen kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını %4 arttırmış. Yani bir kötüye gidiş var ama bu kadar. Bu e, kadar. Yaklaşık evet 26 tane kömür santrali e, acil durumlarda çalıştırılmak üzere e, standbyda Yani daha önce kapatılan kömür santralleri açıldı deniyor diye işte bu açıldı denenler 26 kömür santralinin yedekte tutulmasıydı. Bu yedekte tutulan santraller sadece yüzde 18 kapasiteyle çalışmış e, ve 9 tanesi hiç çalıştırılmamış. E, bu bir miktar e, havaların çok e, soğuk soğumamasına bağlı olabilir diyorlar. Bir de çünkü elektrik talebi epey düşmüş. Bu düşmenin içerisinde tabii tasarrufun da yani özellikle tasarruf çağrılarının e, halka yönelik biraz işe yaramasının da etkisi olduğunu söylüyorlar. Sonuçta e, kömürün artık geri dönüşsüz bir şekilde Avrupa'dan, e, Avrupa'daki işinin bittiğini net bir şekilde ilan ediyorlar. Ve 2023'te de bunun çok daha fazla hızlanacağını e, söylüyorlar. Ben bunların çok... Önemli bilgiler olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü bunun tam tersi bir propaganda hala devam ediyor. Mesela Dünya Gazetesi. Bu arada Dünya Gazetesi kapanmıştı diye e, biliyorum ama. Yok öyle miydi? Ben... Dünya Gazetesi, daha doğrusu şöyle. Dünyanın basılı gazetesi galiba kapandı. Onun yerine o ekip ekonomi diye bir gazete çıkarmaya evet. başladılar. Ama Dünya... E, web sitesindeki Dünya Gazetesi devam ediyor. Anladığım kadarıyla daha böyle hükümet bir yere mi döndü tam bilmiyorum ama neyse Dünya Gazetesi'nin e, internetteki Dünya Gazetesi'nin manşeti şöyle. Kömürden elektrik üretimi önceki yıla göre %7 arttı. Yani asıl yani bunu bu, vurguluyor yani. Bu koskoca mi? raporda bunu görmüşler. Evet. E, başlığa çıkarmışlar. Halbuki mesela e, diğer bütün şeyleri mesela Yeşil Gazete'nin attığı başlık Avrupa'nın kömür kullanımı düşüyor. İşte karbon Brief'in başlığı e, rüzgar ve güneş Avrupa'nın bir numaralı elektrik kaynağı oldu falan filan. E, ama hala bu propaganda sürüyor. Hala evet. kömürde bir artış olduğu propaganda sürüyor. O yüzden bu bilgileri sık sık tekrarlamak gerekiyor. Evet aynen demin konuştuğumuz işte bu altılı e, mutabakatın da millet e, mutabakatının da kesinlikle e, bunu mesela gözden kaçırmaması falan beklenir yani o yüzden kömüre evet. yeni yatırımlar olmaması ama dediğin gibi de e, stratejik... galiba şey var ama değil mi kömür yeni kömür yatırımı yapılmayacak gibi bir cümle var mı ee, böyle bir şey gördüm diye hatırlıyorum kısılacak diye var ama e, yeni kömür ya... yok yeni kömür yok galiba yani tekrar kontrol ederim ama var maalesef, e, evet. var maalesef. öyle mi Evet. Ben, Yeni e, kömür santralları kurulacak diyor mu? E, yatırım yapılacak diyor. Ha. Evet, evet yani bu, bu konuda alacak çok yol var o zaman. Yani gerçekten ee, o yüzden bir şey dememeye çalışıyorum ve hatta o yüzden <gülüyor> okumadım yani. Evet evet. Bunu, yani, bunun hesabını sonra e, <gülüyor> görürüz. Yani, yani, seçimden yani, sonra. <gülüyor> 129. <gülüyor> sayfada mesela yerli kömür ve linyit kazandıracağız diyor. Aman aman aman aman aman. <gülüyor> İşte onun ah. için onları ama ben sana hak veriyorum bu bu konuda yüklenmemek lazım ana stratejik e, hedefi gözden kaçırmamak. Lazım. 15 Mayıs'ta görüşürüz diyorum ben. yani <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> oraya oraya kadar sabredeceğim ee, çok az vakit kaldı ee, bu geçen haftalarda konuştuğumuz COP28'in e, başına yani geçen bu sene. Kasım ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'de yapılacak olan COP28 İklim Zirvesi'nin başkanı olarak e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük e, şeyi olan, e, nasıl denir, en büyük petrol şirketinin CEO'sunun başkan olarak atanması Sultan Alcadil'in. Buna karşı 450'den fazla e, sivil toplum örgütü ki aralarında işte 350 iklim, ağı, e, Climate Action Network falan herkes var yani. 450'den fazla sivil toplum örgütü bunu protesto eden ve doğrudan doğruya e, Antonia Guterres'e e, hitap eden ve e, Birleşmiş Milletler Çerçeve, Söz Çerçeve Sözleşmesi Sekreteri Simon Steele'a hitap eden bir mektup yayınladılar. E, bence bu çok önemli bir protesto, yani kabul edilemez böyle bir şey. Bir Fosilip patronunun, CEO'sunun e, ele geçirmesi e, şeyi, görüşmeleri ele geçirmesi müzakileri kabul edilemez. Büyük kirleticiler kuralları yazamaz, büyük kirleticilerin evet. iklim eylemlerini finanse etmesine son verilmelidir. Kirletenler dışarı, halklar içeri ve büyük kirleticileri değil insanları ve gezegeni korumak için sistemi sıfırlayın başlıkları altında bir mektup. Bence çok önemli bu. Bunun eyleme de dönüşmesi lazım. Bakalım ne olacak diye e, ben meraklı e bekliyorum. Evet, bu aynı konuda da e, Joao Camargo adlı aktivist ve akademisyenin yazdığı çok oldukça önemli gözüken bana ve bize özdeşle bir yazıdan bahsettik bu sabah da. Common Dreams'de yer aldı ve yani mevcut egemen kapital sistem kapitalist sistem ve devlet çeneğini yaptı. Çöksün istiyor kar uğruna ve buna karşı çıkan herkesi de şiddet yoluyla bastıracak çökecek üstüne diyor ya ama buna karşılıkta işte Lützerat'ta başlayan muharebe yeni bir e, küresel iklim hareketinde yeni bir evrenin işaretini belirliyor demiş oldukça önemli bir yazı bütün çeşitli örnekler yani başta Garzvaliler işte Lützerat'taki şey hem polis müdahalesinden bahsediyendir mücadele veren aktivistlerin hem de Britanya'da yeni korkunç şeyler, kanunlar çıkarıyorlar. Her türlü grev gösteri, protesto, politik gösteri yapmasını yasaklayan işte Georgia'da bir e, iklim aktivistinin resmen polis tarafından e, öldürülmesi silahla filan yani de yoksul ülkelerde zaten bu vardır. Latin Amerika'da, Asya'da, ve Afrika kıtasında ama yeni olan Şimdi kapitalizmin kuvvet merkezlerinde de görünmeye başlaması yani şeyle iklim çöküşünü ve bireysel kapitalist karın ayrıcalıklarının önlendirilmesi arasındaki seçimde sistem karar verdi her türlü elinden gelen kaynağı kullanarak yıkımı tamamlayacak. Ne gerekiyorsa yapacak gibi görünüyor ama Lützerath'taki mücadelede yeni bir evrenin başlangıcını ifade ediyor diyor ve egemen sistem kararını verdi. Lützide de hareket e, geri çekilmeyeceğini belirtti ve şimdi de hareketin ileri gitmesi mücadeleyi ilerletmesi zamanı diye biten ilginç bir yazısına analizler rastladık... Evet Lützerath'ın yanısıra bu arada. Dün akşam Greenpeace evet, e, Atlantik evet. Okyanusu'nda e, Shell platformuna çıkıp e, bir eylem başlattı. Son durum ne acaba ben e, bu sabah bir durumu göremedim hala platform üstündeler mi bilmiyorum ama. Evet, Yepsanyo'nun yani, yaptığı açıklamalarda. Bizim evet Yepsanyo bizim da çıkmaya çalışmış çıkamamış. Çıkamamış <gülüyor> ama <gülüyor> çok doğru Dört kişi var diyor. Bizim Türkiye'den de Yakup Çetinkaya da e, ekibin içinde. Dört kişi çıkmış platforma. Arjantin'den, e, Amerika Devletlerinden ve İngiltere'den de birer aktivistle birlikte. Dört kişi çıkmış. Yepsanya ile Endonezyalı bir başka aktiviste çıkamamış. Ama açıklamayı onlar yapmışlar. E, şeyi durdurun, sondajı durdurun ve bunun bedelini ödemeye başlayın. Bugün evet. harekete geçiyoruz çünkü Shell'in petrol çıkardığı her an dünya çapında ölümlere yıkıma ve göç dalgalarına neden oluyor. E, bu da iklim krizinde en az payı olan insanları en derin şekilde etkiliyor diye protesto etmişler. Bir de galiba bu şeyin e, yeni kârını açıklaması bugün veya yarın kârını açıklayacakmış. Buna denk getirilmiş. E, Kanarya Adaları'nın açıklarında bulunan Weidman'ın gemisine e, böyle bir çıkartma yapmışlar. E, son durumu takip etmek lazım. Evet. Greenpeace'ten ee, biz de sabah duyurmaya çalıştık. E, yeni Zelanda'nın başbakanı da Yeni başbakanı, yeni başbakanı da ömrü hayatında ilk defa şeyi açıklamış. Hepimizin sonunu işte iklim değişikliği getirecektir. Bu muazzam seller olmuş çünkü Yeni Zelanda'da hmm. da. Ve Auckland'da özellikle haddi hesabı olmayan zarar plan Ve sonuç olarak kesin olarak iklim değişikliğiyle mücadeleye kararlıyız demiş yeni başbakan. Bu da ilginç evet. bir Gelişme sayılabilir. Son olarak program başına söyledik, söylemeden bitirmeyelim. E, bu yapay zeka'nın hesapladığı e, şeyi de söyleyelim. Dünyanın 10 yıl içinde bir buçuk derece geçeceğini, 2044-2065 yılları arasında da iki dereceyi geçmenin yüzde 70 olasılıkla iki e, dereceyi de geçeceğimizi söylemiş. Ama yapay olmayan zekalarda aynı şeyi söylüyordu zaten. Jameson'un. E, evet, e, Jameson'un. Falan son yayında okumuştuk zaten o da aynı şeyi söylüyordu maalesef bir buçuk derece artık kesin geçiliyor yeter ki 2 dereceyi önlemek için ve bir buçuk derecede tutmak için elimizden yeni yapmaya devam edelim ve mücadeleye devam edelim programda burada bitirelim gece hafta görüşmek üzere hoşça kalın hoşçakalın